Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Bursa'da şehir merkezine yapılmak istenen Termik Santral'e karşı DOSAP'ta Termiye Hayır platformunun açtığı dava sonucu ilk ÇED raporu iptal edilmişti. Üç ay sonra hazırlanan ikinci ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. DOSAP'ta Termiye Hayır platformu Bursalıları yeniden Termik Santral'e karşı mücadeleye çağırdı. Bursa'da şehir merkezinde kurulmak istenen Ve daha önce Çevresel Etki Değerlendirmesi yani ÇED olumlu kararı iptal edilen kömürlü termik santral projesi için ikinci ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yani DOSAB yönetimi yaklaşık 3 yıl önce bölgedeki fabrikaların buhar ihtiyacı ile elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yılda yaklaşık 524 bin ton kömür yakılacak kömürlü termik santral kurmaya karar verdi Bursa'da şehir merkezinde kurulmak istenen kömürlü termik santral projesine karşı halk uzun süredir mücadele ediyordu. Dosap'ta Termiye Hayır platformunun açtığı dava sonucunda Bursa 2. İdare Mahkemesi 5 Mayıs'ta ÇED olumlu kararını iptal etmişti. İptal gerekçesinde koruma bandı olmaması, yakınında konutların yer alması, ÇED raporunda belirtildiği gibi Bursa'daki hava kalitesini %80 oranında iyileştireceği iddiasının gerçek olmaması gibi Temel gerekçeler sunulmuştu. Dolayısıyla ikinci chat'in tekrar onaylanması bu gerekçeleri değiştirmeyeceği için chat sürecini de anlamlısızlaştırmış durumda. Buna rağmen DOSAP Termik Santrali'ne hayır platformu herkesi chat kararına itiraz etmeye çağırıyor. Bursa birleşti, DOSAP kaybetti demiştik. Bursa kent merkezinin ortasında yapılması planlanan DOSAP Termik Santrali'ne karşı 10 binler sokağa dökülmüştü. Platform olarak sayısız etkinlik gerçekleştirmiş ve her etkinliğimizde, Bursa halkının güçlü desteğini almıştık. Platform üyelerimizle açtığımız davayı 5 Mayıs'ta kazanmıştık. İlk ÇED raporunu iptal ettirmiştik. Bursa'da yüz binlerin sesine Çevre ve Şircilik Bakanlığı kulaklarını tıkadı. Dosabın ikinci ÇED dosyası bakanlığa verdiği tarih üzerinden bir ay bile geçmeden ÇED olumlu kararı verdi. Şimdi itiraz zamanı, şimdi halk olarak Dosab Termik Santrali'ne karşı duruşumuzu bir kez daha gösterme zamanı deniyor bu açıklamada. Türkiye'de güneş enerjisi alanında en yüksek verime sahip yerlerden bir tanesi de Adana. Adana'da yenilenebilir enerji üretimi için Seyhan Belediyesi geniş çaplı bir proje başlattı. Proje kapsamında Adana'da birçok park, muhtarlık, evi duraklar ve enerjiden yararlanarak kendi elektriğini üretmeye başladı. Adana'da ilk olarak Reşat Bey Mahalle Muhtarlığı'na kurulan güneş panelleri sayesinde hem parkın hem de muhtarlığın bütün elektriği sağlandı. Reşat Bey Mahalle Muhtarı Ahmet Kurşun bu proje sayesinde bütün aydınlatmalarının yandığını işaret ederek hem parkımız güzelleşti hem de muhtarlık binası olarak güneşten yararlanıyoruz. Bu çok mutluluk verici diye konuştu. Adana'da neredeyse bir ay bile kış olmuyor. Hafif bir gün ışığı bile yetiyor. Güneşimiz çok iyi bundan yararlanmamız gerekir. Seyhan Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu proje İlk olarak benim muhtarlığımda başladı, ardından Cemal Paşa Yeşiloba Muhtarlığı Yeşiloba Tazi evine yapıldı. Diğer muhtarlıklar da yapılacak yakında. Ayrıca eski Sun Sinema Sokağının direklerinin birçoğu da bu uygulama sayesinde aydınlanıyor. Sağolsunlar çok titizlikle yaptılar şeklinde konuştu muhtar. Uygulamayı gerçekleştiren Rabyan Elektrik Enerjisi yetkilisi Sadık Boğa ise Seyhan Belediyesi'nin yenilenebilir enerji teknolojisine verdiği desteğin yansıması olarak meclisten geçen bu projeyi üstlendiklerini işaret etti. Adana'da bu proje devam edecek. Kendi enerjisini kendi üreten parklar, muhtarlıklar, duraklar sloganıyla hareket ediliyor. Reşat Bey mahalle muhtarlığına saatte 7 kW'lık enerji üretebilen bir sistem kurduk. Bu sistem 160 wattlık 27 panelden oluşuyor. Parkın ve muhtarlığın tüm elektriğini güneşten üreten bu sistem diye açıklama yaptı. Türkiye'de dünya ortalamasının çok altında güneş enerjisinden faydalanma oranı olduğunu sözlerine ekleyen Boğa. Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumda. 2012 rakamlarına göre Almanya bütün elektrik üretiminin %27'sini güneş enerjisinden sağlarken biz 2012 rakamlarına göre %1 bile değiliz. Oysa Almanya'da Türkiye'nin ışınım oranının yarısı kadar bir ışınım söz konusu. Ümit ediyoruz bu uygulamalar Türkiye'de yaygınlaşmış olarak karşımıza çıkar demiş Boğa. New York Kamu Hizmetleri Komisyonu %50 yenilenebilir enerji hedefleyen bir programı onayladı. New York Valisi Andrew Cuomo Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından olaylanan temiz enerji standartlarını bu hafta pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. Ve üzerinde anlaşmaya varılan belgenin şimdiye kadar eyalet tarihindeki en kapsamlı ve iddialı temiz enerji belgesi olduğunun altını çizdi. New York'un yeni temiz enerji standartları iklim değişikliğiyle mücadele etmeye, hava kirliliğini azaltmaya ve enerji arzının çeşitliliğini ve tedarik güvenliğini sağlamaya yönelik hükümler içeriyor. Daha detaylı incelendiğinde yeni belge kapsamında 2030 yılı itibariyle New York elektriğinin %50'sinin rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının ileriki yıllarda da benzer bir planlama ile hedeflerde ilerleme kaydedilmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Vali Cuomo buna ek olarak iklim değişikliğinin mevcut durumda hala artan bir tehdit olduğunu ve tüm diğer eyaletleri de gelecek için birlikte mücadele etmeye davet ettiğini vurguladı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazaliyan İsmail'in Uygur Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş